Yine dinin dörtte üçünde ihtilaf yoktur. Dörtte birinde ihtilaf vardır. Zira itikadi meseleler ve güzel ahlak meseleleri ihtilafa mahal olamaz. Ve hiçbir şeriatta nesh Kucaklamanın da birinci şartı, ayıplardan, hatayı görmekten korunmaktır. Allah Teala, ya eyhellezine amenu tenibuu katiran inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa rahim Ey iman edenler zandan çokça kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz değil mi? O halde masiyetten sakınmakla Allah'tan korkarak korunun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir, buyurmuştur. Görüldüğü üzere Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Hakim'de innemel mu'minunu ihvetun ''Ancak müminler birbirine kardeştir.'' buyurmasıyla, ''Bila istisna, iman edenleri kardeş saymış ve hükmetmiştir.'' Mümin kardeşinde gizli aşikare, hata araştırmak ve su izan gibi kardeşliği ihlal eden şeyleri yasaklamıştır. Hadis-i şerifte, ''İyyâkum mezzhanne, feinnezzhanne ekzebul hadisi, ve lâ tahassesu, ve lâ tecessesu, ve lâ tenâfesu, ve lâ tahasedu, ve lâ وَلَا تَدَابَرُوا وَكُولُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الله. Zandan sakının. Çünkü muhakkak ki zan, sözün en yalanıdır. Başkalarının konuşmalarını gizlide dinlemeyin. Asla ayıpları araştırmayın. Menfaati yalnız kendi nefsinize tahsis etmekle yarışmayın. Hasetleşmeyin. Ve birbirinize buz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah size emrettiği gibi kardeş olun ey Allah'ın kulları. Aynı hadisin diğer gelişinde la tahasadu ولا la ولا ve la tabağadu ولا la بعضكم على la yeb' ba'dukum ala الله ba'dın المسلم kunu ibadallah لا يظلمه ولا ekhu'l-müslim la yuzlimuhu ve la إلى ve la yahqiruhu. Et-takva hahuna ve ila 3 merrat min أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله